Allah felahtan ayırmasın bizi. Abi. Şu ezanın bu sedasının altında bir ömrümüzü geçirsinmiş Allah. Abi. Son nefesimizi de iman üzere vermeyi hepimize nasip eylesin.